Milli piyango bileti başlı başına zaten bir kendi bünyesinde bir haramlı söz konusu. Ama şöyle dedi, ben herhangi bir ücret ödemeden bu milli piyango çekilişine hak kazanırsam helal hmm. olurum. Evet, bugünlerde gaz almaya gidecek olsanız zaten o gaz satış yerlerinde resmi bir kurumun orada görevli memuru beyefendi piyango alır mısınız diye soracaktır. Birkaç gün sonra gideceğim, göreceğim yani bu hadiseyi. Yani saçınıza, başınıza, sakalınıza bakmadan bu soruyu yöneltirler. Evet. E, halbuki bu hoş bir şey değil. Yani piyangoyla bir, bir Müslümanın ne işi olabilir? Şimdi bu soruya gelelim. Bir kişi ki bir şey satın alıyorsunuz ve size piyango bileti veriyorsa, bence o kişiden herhangi bir şey almayın. Yani piyangoyu bırak, o piyango biletini vermekten çekinmeyen kişiden alışveriş yapmanız bile uygun değil. Kaldı ki e, hiçbir para vermeseniz dahi o işlemlidir piyango. Piyango biletini almak için o beyefendi para verdi. Yani şöyle düşünün bu hadiseyi. bir evin içine girdi hırsızlık yapıyor. Siz de aşağıdan merdiveni tutuyorsunuz. Benim herhangi bir suçum yok ben hırsızlık yapmıyorum diyebilir misiniz? Yani bu işlem iki kişi tarafından yapılıyor piyango biletini biri satın almış size veriyor Dolayısıyla haram beyefendi içinde haramdır o bileti alıp veren beyefendi içinde haramdır Bu tür şeylerden sakınmak lazım Neticede ismi bile hoş değil Yani milli olmaz zaten piyango ama öyle isim konmuş piyango sanıyorum ileride özelleşecek ama Maalesef Devlet Kurumu bizim, olarak da bir kazanç da emin Şimdi ediliyor. Servet Bey'in aslında sormak istediği şey şu. Ben öyle anlıyorum yani. Az önce biz şöyle olursa ve siz bir bedel ödemeden alırsanız helal olur demiştik Hı -hı. ya ya da işte herhangi bir mahsur yok demiştik. Bu firmanın kendi bünyesinde yaptığı bir şey olduğu zaman değil mi hocam? Yani Milli Piyango burada çok ayrı bir piyango ayrı bir kısım. Piyango bilet almak için o kurum ne yapıyor? Para ödüyor değil mi? Piyon, piyango kurumuna yani o bilet için para ödüyor. Yani haram bir iş yapıyor. Haram olan malı size veriyor. Haram mal sizin olur mu? Tabii ki hayır. Yani orada bir haramlık var. Haram olan şeyi bizatihi alan da kullanamaz. Size haram olan bir şey hediye edilecek olsa siz dahi onu kullanamazsınız. O bakımdan bu bizim anlattığımız hadiseyle bir ilişkisi yok. Öbüründe ne, ne söyledik? Yani gittiniz bir kuruma bir şeyler satın alıyorsunuz. Onlar da daha çok şey satmak için teşvik amacıyla size efendim bir fiş veya makbuz neyse bir şey veriyorlar. Evet. Daha sonra çekiliş yapılıyor. İlave bir para ödemediniz. Siz ödemediniz. Beyefendinin sorusunda ise ilave parayı kim ödedi? Size o malı satan, yani piyango biletini satın aldı. Orada zaten haram olan bir şey var. Sizinkinde ilave edilen bir şey söz konusu değil.